Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İnsanlar bir arada duramıyorlar. İnsanlık çapında bir parçalanma belası var devletlere bölünüyor, devletler kabilelere bölünüyor, o kabileler bir daha bölünüyor, devletler tekrar bölünüyor. İnsan, insanla kenetlenemiyor. Müslümanlar olarak da, Müslümanlar, ümmeti Muhammed parçalanıyor. Bu parçalanmayı filanca yöreli Müslümanlarla filanca yöreli Müslümanlar, diye de görebiliyoruz yer yer Allah muhafaza buyursun yayılmasından camileri bile farklı Müslümanlar olarak görebiliyoruz. Ve işin garibi <gülüyor> cevabını bulmanın zor olduğu paragrafı bunu çözmek isteyen de düğmeyi kör düğümü nereden çözeceğini bulabilmesi mümkün değil. Bir gökten inen ateş gibi parçalanma Müslümanlara inmiş görünüyor. Bunda net bir şekilde ifade edilecek asıl beyan şudur. Bu Allah'ın bir azabı. Kur'an bunu çok net söylüyor. Müslümanlara açlık geldiği gibi, yer yer doğal afetler dediğimiz şeyler musibet olarak geldiği gibi, bizi birbirimize kırdırması da Allah'ın azaplarından bir azaptır. Bunu fitne adıyla anabiliriz. Azap, dünyada azap adıyla anabiliriz. Bela olarak anabiliriz. Adını koymak çok önemli değil. Ama Müslümanlar olarak parçalanmışlığımızın Allah'tan bir azap olarak yüreklerimizi dağladığını anlamamız lazım. Burada çok önemli bir, hususu izah ederken, çözümünü de şimdi size teklif ediyorum, diyemiyorum. Çünkü mesela, örnek olsun, İsveç'te, genel nüfusun yüzde birini bile teşkil etmiyorken, mesela Müslümanlar, bir kasabada bütünü, 300 aileyken onlar ve bunların da %20'si namazlı niyazlı aileyken gerisi adı Müslüman gerisi yokken mesela İsviçre'de İsviçre'de veya başka bir Avrupa ülkesinde veya Avustralya'da bir grup geliyor bir mescit açıyor Müslüman olarak biz beraber olalım diyor seviniyorlar seneye başka bir mescidin onun yan sokağında açıldığını görüyorsun. Siz çocuklarınız, eşleriniz, akrabalarınız, komşularınızı toplasanız bu birinci camiyi dolduramıyordunuz zaten. Herkes namaz kılsa bile. İkincisine neden ihtiyaç duyduğunuzu, birinciden dinlediğinde, ikincinin gereksiz olduğunu, ikinciyi dinlediğinde de birincilerin aslında cami olmadığını görüyorsun, bu tartışmayı çözmeye çalışırken birisi üçüncü camiyi açıyor de. Neredeyse aile başına bir cami pozisyonuna düşüyorsun. Sosyolog, alim, psikolog, hangi grubu getirirsen getir, bu nedene kimse sana cevap veremiyor. Tıpkı, Depremin lafını yapıp önlemeyi beceremediğimiz ve Allah'ın bize onunla bir sürü azap ettiği gibi. Çünkü bu da bir azap çeşidi. Ama hiçbir azap sebep değil. Haşa Allah zulmetmiyor. Nasıl zina yayıldığı zaman Allah'ın verdiği azaplar var. Dönüyoruz dönüyoruz zinanın... Sebep olduğu azaplar, o azaplardan yayılmış zina denklemini buluyoruz. Ümmeti Muhammed olarak parçalanmışlığımızı da böyle bir sorun olarak görmek zorundayız. Ahlaksızlık zinaya, zina Allah'ın azabına götürüyor. O azabı inceliyorsun, işte mesela yaygın hastalıklar, Böyle bir azap çeşidi zinaya, zinadan yukarı çıkıyorsun ahlak zafiyetine. Bu formülü bu şekilde oluşturmak zorundayız. Netice olarak parçalanmışlık Allahu Teala'nın ümmet üzerinde bir cezasıdır. Keşke bu ceza böyle dünyada bitmiş tükenmiş olsaydı da, bunun bir de ahiret bedeli olmasaydı bu cezanın. Ama, başta uyardığımı tekrar uyarıyorum. Çözümüm yok benim. Depremin konuşup çözümünü üretemediğim gibi. Sadece ne yapıyorum? Kendi binamı sağlam yapıyorum. Şimdi de burada, parçalanmışla katkım olmuyor, parçalanmıyorum, parçalanmışla, Beraber olmuyorum. Ümmetimin sevade azam dediğimiz bütünüyle beraber bulunuyorum. Bu kadar yapabiliyorum. Depremi önleyemedim. Ama binamı sağlam yaptım. Parçalanmayı önleyemiyorum. Ama parçalanmıyorum. Akidemi, mümin kardeşliğimi sapasağlam tutuyorum. Burada kardeşlerim, mesele şu, nasıl mümin? 100 senelik hayatının mesela 15 yaşından itibaren namaz kıldığını kabul ediyorsak bunun 85 senesini namazla geçirmek zorundadır. Her sabah namaz, her sabah namaz, her sabah namaz. Kışın, yazın, tatilde, işte, hastaykense namaz, başka bir şey yok. Nasıl bu böyledir? Aynı şekilde parçalanmamış bir ümmet olmak için yıpranmak da, namaz gibi bir ibadettir. Lafla parçalanmayalım demek, çok kolay diyorum ben işte, parçalanmayalım çok kötü oluyor diyoruz, öyle değil. Birlik için dernek kursak, o bir bölünme oluyorsa, birlik derneği kurmamak lazım o zaman. Ve parçalanmayı, parçalandıktan sonra görmek de bir keramet değil farklı üretilen en küçük parçacığın bile neticede bir parçalanmaya götüreceğini anladığımız zaman biz basiretli Müslüman olmuş oluruz. Mesela bir hoca konuşurken eğer cemaatten birisi, hoca efendi yüz kelime kullandınız, bir tanesi burada birilerinin ayağına parmak bastı, isim zikrettiniz bu size cevap verecek Dolayısıyla 20 sene sonra yeni bir grubun başlangıcını oluşturacaksınız. Dikkat ediniz. Diyebiliyorsa ümmet hassasiyetlerini koruyor demektir. Bayrak korunduğu gibi, mukaddesat korunduğu gibi, vahdet, beraberliğimiz de korunmalıdır. Parçalanmadan ama. Parçalanma olduktan sonra gelin birleşelim sözüyle birleşmiş kimse yok bu dünyada. Adem Aleyhisselam'dan böyle örneği yok bunun. Hocalar, alimler, felsefeciler, sosyologlarımız, herkes, siyasetçilerimiz, bu mikrop üremeden önce bunun tedbirini nasıl alacaklarına dair belki 20 sene, 50 sene akıl yormak zorundadırlar, zorundayız. Ama parçalanmanın Nedenini ben burada sadece manevi boyutuyla yani Allahu Teala bizi Kabe'nin etrafında bütün dünyada yine Kabe'nin etrafındaki gibi tavaf eden birleşmiş müminler ve kardeş müminler olarak görmek istiyor. Bunu yapmayacağımızı görünce de ya da kabahatlerimiz ortaya çıkınca da azap olarak bizi parçalıyor sabah namazını kılmayanları kıyamet günü cehennemiyle cezalandıracağı gibi parçalanmış kullarını da cezalandıracak çünkü bir camiyi yıkmak namaz dünyasına saldırmak olduğu gibi ümmetin parçalanmasına sebep olmak da ümmetin temellerinden birisiyle oynamaktır suç olarak bu namazı imha etmek suçundan daha aşağı bir suç değil biri çok görsel bir sembol namaz cami olduğu için hemen dikkat çekiyor öbürü yüreklerde kanser bir nesneye uğra döndüğü için şimdi görmüyoruz onu bir yerde ümmetin kanı aktığı zaman sadece görebiliyoruz İş işten geçmiş oluyor dolayısıyla bugün eğer biz Anadolu'nun bir köyünde on Müslüman orayı ziyarete gittiğimizde hoş geldiniz, nasılsınız, size bu yörenin bir çayını ikram edelim demeden önce kimlerden bunlar? Kim? Camiye niye girdiler? diye koğuşturma yapmaya ihtiyacı hissediyorsa Müslümanların, bu kesinlikle İstanbul'u Sultan Fatih fethettiği sene şeytanın attığı bir tohumdur. Şimdi meyvelerini yiyor. Bugün dikkat edilmeyen parçalanmaya yönelik yatırımların da meyvesini belki 100 sene sonra yiyecek. Bunun adı mezhep mi olur, tarikat mı olur, etnik bir parçalanma mı olur bilmiyorum. Allah'tan ve peygamberinden değerli tutulmuş her ne varsa, bu onun yatırımıydı işte. Ümmeti Muhammed'in selefinden <gülüyor> ve büyüklerinden, daha öne geçirilmiş. Ne vardıysa insan, hayvan, para. Ne vardıysa bu oydu işte. Neuzi billahi teala. Bu sebeple biz bugün bir çözüm bilemeyebiliriz. Ama kendimizi bu parçalanma belasına karşı Allah'ın huzurunda suçsuz duruma getirebilmek için neden parçalanıyoruz? Bunu bilmemiz lazım. Toplu dönüş olursa, ne güzel elhamdülillah deriz. Toplu dönüş olamazsa ben sorunun köklerini bilmiş olurum. Problemin ana nedenini bilmiş olurum. Kendim, e ailem ve becerebildiğim, etki edebildiğim kadar çevrem bu mikroptan kendimizi korumuş oluruz. Bir tür karantina altına alınmış oluruz. Bu bir virüs çünkü. Bu parçalanma virüsü ümmeti Muhammed'i imha etmek için duruyor. Arkadaşlarım, kardeşlerim, parçalanmanın birinci nedeni günahlar, isyanlardır. Neden? Çünkü parçalanmayı biz Allah'ın azabı olarak görüyoruz. فَالْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْر۪ي اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَدَابٌ <gülüyor> اَل۪يمٌ Allah'ın aykırı, Allah'ın emirlerine aykırı davrananlar dikkat etsinler Allah'ın bir fitnesi, bir azabı gelir buyuruyor. Dolayısıyla bugün şeriatımızın bir bütün olarak veya içinden parçalarından, hükümlerinden bir bölümü olarak reddedilmiş, dışlanmış olması, Müslümanların bile İslam'ın şeriatına karşı mesafeli durmaya çalışıyor olması, isyanlara kapı açtı. Allah'a karşı isyan ediliyor. Başlangıcında Kur'an okunan düğünde, haram sahneleri izliyorsun, bundan sonra Allah için ne yapabilir insan, diye sorduğunda, evvela bu kötülükten, bu çirkinlikten temizlenelim diyoruz, çünkü alkollüyken namazda, bir anlam olmadığı gibi, yani alkollü sarhoşun namaza durmasının, bir anlamı olmadığı gibi, bu parçalanmış yüreklerle, Arafat'ta tek vakfe durmak da, gerçekleştirilebilir, bir şey değil diyoruz, dolayısıyla, Bugün dünyada Müslümanların parçalanıyor olmasının birinci sebebi günahlardır. Bu günahları biz yani bir yandan şeriatın bütününe karşı Allah'ın huzurunda diklenmiş bir nesil var. Allah'a karşı kafa tutan bir nesil var. Şeriatını hor görüyor. Kur'an'ında fazlalıklar buluyor. Peygamberinin sünnetini tartışıyor bir nesil var. Bu nesil kindar, düşmanlık yapan, fitneci vesaire bir sürü huyları suları var. Bu onlar bu bu şeriat bilmeyen nesil tutup e, kan akıtabiliyor. Akrabaya dahi düşmanlık yapabiliyor. insanların zafiyetlerinden istifade edip onları sömürebiliyor. Bu beraberinde faizi getirdi, kumarı getirdi, kadınların saçılmasını, açılmasını getirdi. Yani bir bela üstüne bela. Günah üstüne günah ortaya çıktı. Maazallah dün küçük olan günah cesaretlenme nedeni oldu. Bugün büyüdü. Dün Müslümanlar kazara bir faizli kredi almayı denediler. Bugün faizli banka açmaya cesaret ettiler. Bunun gibi dün tokalaşanlar bugün daha fazlasını yaptılar haram temasta. Bu sebeple Allahu Teala'nın azabı üzerimize çekildi, yıldırım çekilir gibi üzerime, üzerimize çekildi. Bu azap, deprem olarak olmadan önce, yüreklerde parçalanmışlık deprem getirdi. Biz bu parçalanmışlığı, e, birbirinize sizin tadınızı tattırırız, ayetinde görüyoruz zaten. اَوْيُز۪يكَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْبُ eğer siz Allah'ın şeriatından aykırı kalırsanız, size birbirinizin acısını tattırırız. Yani birbirinizin bela nedeni olursunuz. Parçalanmıştık işte. Parçalanmıştık. Bak Allah'ın ayetidir bu. Allah buna ayet diyor. Şeriatını yok kabul ediyorsun, Allah da seni kardeşine vurdurtturuyor. Öbür kabileye vurdurtturuyor. Aşiretin bir kolunu öbür koluna vurdutturuyor Burada bir coğrafyada bir, bir Müslüman grup var öbür coğrafyadaki Müslüman grupla birbirine düşürttürüyor azap azap hep gökten yıldırım olarak düşmüyor yüreklerde parçalanmış olarak da Müslümanları azap içinde görebiliyoruz bu sebeple biz Ümmeti Muhammed olarak birlik adına dernekler vakıflar kurmaktansa Allah'tan utanmayı öğrenmeliyiz günahlara karşı Allah'tan utanmayı öğrensek bu fani dünyanın ölümlülüğünü hatırlasak, günahlara karşı hemen, hani balık gibi atlama deniyor ya, oltaya atlar gibi günahlara atlamıyor olsaydık, kul hakkı diye bir derdimiz olsaydı, istiğfar etmeyi, tövbe etmeyi, <gülüyor> dua edip Allah'a yalvarmayı becerebilseydik, kötü ortamlardan, haram oluşturan ortamlardan biz uzaklaşabilseydik eğer, nefis diyor adını. Direnmeyi şeytana karşı, direnmeyi becerebilseydik bir iznillahü teala haramlardan kurtulmuş olurduk. Haramlardan, günahlardan kurtuldukça Allah'ın himayesinde olacaktık. Kıldığımız sabah namazı bize fayda verecekti. Allah'ın zimmetinde olacaktık. Camide kıldığımız yatsı namazı ile beraber Allah sabaha kadar bizi zimmetimizde, zimmetinde tutacaktı. Böylece gittiğimiz evimizde eşimizle kavgamız olmayacaktı talebemizle kavgamız olmayacaktı arkadaşımızla kavgamız olmayacaktı müminler olarak köylerimiz birleşecek şehirlerimiz birleşecekti dün de vardı bu parçalanmalar diyorsa birisi bana dün de bu günahlar vardı zaten topluca Allah'a dönülmediği için bu sıkıntı oldu böylece vaktin kıymetini de bilemedik çünkü harama dalmış bir insan güneşin döndüğünü anlamaz güneş enerjisini boşa harcadığını fark edemez. Vakit zayi ettik. Bu vakitle kastım ömürlerimizdir. Ömürlerimizi zayi ettik. Ömrünü zayi etmiş insan, kendi ömrünü zayi etmiş, heba etmiş bir insan, kardeşiyle bir arada olamamanın acısını hissedemez ki. Uyuşmuştur çünkü. Bu sebeple dinimizi, bir bütün olarak değil de, hoşumuza giden bir bölümüyle, işte zikir çekme bölümüyle aldık, gerisini yok kabul ettik. Kuru bir cihat lafıyla aldık, gerisini yok kabul ettik. Namaza gidiyorsak zekatı önemsemedik, zekat veriyorsak faizli ilişki fabrikada sıkıntısızdır dedik. Böylece ölümü ötelere attık. Sanki ölüm bize hiçbir zaman uğramayacakmış kadar rahat hissettik kendimizi, neden? Hep birinci maddedeyim hala. Günahlarla, içli dışlı olduğumuz için, Allah'a karşı utanmayı kaybettiğimiz için, Allah'a karşı utanmadığımızdan, ona karşı suç işlemekten de haya etmiyoruz. Utanmıyoruz. Emri bil maruf, nehyanil münker, zaten kalktı gitti. Literatürümüzde yok. Kimse kimseye karışmıyor. Herkes istediği kadar zulmedip zulmü yayıyor, günahı yayıyor, Buna mani olmak suç oluyor. Böyle bir dünyaya geldik. Bu Bugün bu şekilde ise 50 sene sonra ne hale gelecek ve o günkü nesiller ipi bu kadar saldığımız için bize ne kadar lanet edecekler merak ediyorum. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Birinci sebep bu parçalanmanın birinci sebebi elbette parçalanmanın siyasi boyutu da var. Parçalanmanın coğrafi boyutu da var. Ben burada manevi olarak yüreklerimizi parçalanmaktan ızdırap duymaz hale getiren şey nedir? Bunu konuşuyorum. Birincisi günahlardır diyoruz. İkinci olarak da cahillik okuma yazma bilinmeyen dönemlerin bile gerisine düştü. Bunca bilginin zivil olduğu bir dünyada okuma yazma bilinen bir zamanda kağıdın, kalemin, defterin olmadığı çağların gerisine düştük. Hangi cahillikte? Bir defa insanın din ihtiyacı diye bir bilgi yok. Cahillik din hakkında yani dinin ayrıntıları, farzları, haramlarını biliyor bilmiyor o konuda değil. Dinin gerekliliği ve dinin ne demek olduğu konusunda ağır bir cahillik var. Tıpkı elektrik tamamen kesilmiş hiçbir işe yaramıyor sadece kabloları var kendisi yok gibi akım yok kablolarda akım yok ve elbette bunun yanında dinin tafsilatı ayrıntılarında zaten sıkıntı var Allah hakkında büyük bir cahillik ortaya çıktı Allah hakkında yani bugün ey müminler lütfen oturunuz size Nisa suresinde cenneti cehennemi mahşerde Allah'ın huzuruna çıkmayı anlatan ayetleri okuyacağım desem veya benim böyle bir videom bir programda yayınlansa işte hoca cennete nasıl gidilir bunu anlatıyor. Cehennemde nasıl korunulur bunu anlatıyor dese bundan izleyici kitlesi 100 ise eğer ben desem ki Allah arştadır bununla ilgili belgelerini anlatıyorum, veya arştadır diyen yanlış yoldadır cehennemliktir o desem, bin katı taraftar topluyor. Yani Müslüman'ı ilgilendirmeye ne varsa onu tıklıyor herkes. Hangi şey kabirde karşına çıkacaksa onunla ilgilenen yok. Mesela bir internet dünyasına girdiğinizde, Kabrinde konuşan adam diye bir başlık yazın milyonlarca tık görüyorsunuz. Nekir münkerin sorularına verilecek cevabın dünyadaki ilmi değil iki kişi tıklamıyor. Gereken şeye bakan yok, gerekmeyen şeye bakan çok. İşte cahillik bu. Yani başkasının hastalığıyla ilgileniyorsun, kendi hastalığınla ilgilenmiyorsun. Başkasının açlığı senin sorunun oluyor senin açlığın çocukların açlığı sorunun olmuyor buna elbette e, alimler de suçlu bu işte hocalar da suçlu İnsanların cazibesi için gerekli konuları konuşan herkes burada bunun katilidir bu cahilliğin üstüne zift döküyorlar katran döküyorlar yanlış oluyor bu Bunu, bu cahilliğin içinde cihat deyince de insanlar ne anlıyorlar Vurup kimi öldürürsen mücahitsin, cihat ettin. Nefsinle cihat öldü gitti bu arada. Elbette o da cihat ama bir de nefis cihadımız yok mu bizim? İkinci bu parçalanmanın ikinci temel nedeni bu. Üçüncü nedeni ocup hastalığı kasıp kavurdu bizi. Virüsten daha fena yaptı. Ocup nedir? Kendi düşüncelerini, kendi ibadetini kendi aklını ve mantığını beğenmektir ver bir namazına puan bakalım deyince yüz üzerinden yüz Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın namazına puan verse 98 verir gene belki yanlış seviş secdelik bir iş yapmıştır o ucup bir hastalık olarak kasıp kavurdu bizi kendi köyünü beğeniyor on tane ağaç yok köyünde kavak ağacı bile yok Dünyanın en güzel yeri. Mübarek Havzu etrafında bahçe, çorak toz toprak her yer, burada yazın durulmaz, kışın durulmaz, onun köyü ya, ucup bu işte. Bana ait her şeyi beğenmek hastalığı. Kendisini, bedenini aynaya baktığında, ya bir de diyorlar Yusuf Aleyhisselam çok güzeldi, herhalde benden sonraki güzel onu kastetmişlerdir, zannediyor. Tip yok sende lan olsun ocup hastalığı Sen hangi okulu okuyorsun? Dünyanın en gerekli okulu ocup hastalık. E, dolayısıyla benim şeyhim Allah benden benim şeyhimden daha büyüğü yok. Bizim hoca zaten bir tane dünyada. O ne konuşursa haktır. Bunların tamamına ocup diyoruz. Hatta ve hatta insanlar kendi köylerinden birisi ölünce ona şehit derken onu Hazreti Hamza'nın yanına koyuyor öbürü, milyonlarca insanın canını kurtaracak bir şehitlik bile nasip olsa, inşallah Allah şehittir ya nasip diyor. Çünkü kendisininki çok değerli. Hayır, Allah'ın değerli dediği değerlidir. Enleri sadece Allah kullanır. Kullar en takısı kullanamazlar. En iyi namaz, en iyi oruç, en iyi şehitlik, en iyi namaz, en iyi koca, en iyi kadın, en iyi çocuk, en iyi, bu enler Allah'a mahsustur. Bizimki kabul olduysa şükürler olsun. ya Yat secdeye sen, kabul olduysa ne mutlu sana daha ne istiyorsun Allah'tan. Kabul olsun başka bir şey isteme. Bu bir numaralı sorunlardan. Dördüncüsü, zulüm, doğalımız haline geldi bu dünyada. Zulüm nedir? Üç şeyi kastetiyoruz zulüm deyince. bir, Kul ile Allah arasında bir zulüm var. Kul Allah'a karşı zulüm olan bir iş yapıyor. Nasıl yapıyor bunu? Şirk koşuyor. Allah'a mahsus işleri başkaları da yapar diyor. Kurtaran Allah'tır filanca kurtardı beni diyor. Benzeri şeyler yapıyor. İki insanla insan arasında zulüm var. Nedir insanla insan arasındaki zulüm? E birini dövüyorsun, kırıyorsun, parasını alıyorsun, gürültü yapıyorsun, eziyet ediyorsun. Ne kadar insan insanla bir araya geliyorsa o kadar zulüm ihtimali artıyor. Anne baba, çocuklar, evlatlar, eşler, komşular zulüm. Üçüncü zulüm çeşidi insanın kendisine yaptığı zulümdür. Allah'ın cennet için yarattığı bir bedeni cehenneme hazırlıyorsun sen. Bu bir zulüm çeşididir bütün bu zulümler bizim doğalımız yani hiçbir sakınca yok hayat böyle yürüyor dediğimiz için parçalanmakta bir sakınca görmüyoruz kendisini cehenneme hazırlayan birisi neden başkasının cehenneme düştüğüne ağlasın ki oluyor sonunda beşinci sebebimiz de mukaddesatımızı çok ucuz kullanıyoruz bunun en başında yemin geliyor bir Müslümana yemin teklif edildiğinde hani parmaklarından elektrik veriliyormuş gibi hissetmeli mümin. Bir kilo domatesi daha pahalı satmak için yemin edenle karısını boşamak için, kocasından boşanmak için 40 kere yemin eden en mukaddesatımızı en ucuz kullanıyoruz. Buna bayrakta da dahil, buna Kur'an'ımızda dahil bu mukaddesat olarak ne biliyorsak biz, bunların e, ucuz harcanıyor olması ne anlama geliyor? Ben onu harcadıktan sonra, kendimi cehenneme attıktan sonra Müslümanlar bir arada olmuş, farklı olmuşlar. Yani bu ne zararı var ki? Yani güneşi söndüreceğini düşünen biri, senin mumunu niye söndürmez? Adam güneşe düşman mum zaten onun için yok durumunda bu beş şey parçalanmanın ceza olarak bize gelmesinin ham maddesi hepsi bunların Allah'ı ve şeriatını tanımamaktan kaynaklanıyor şeriatımızı sadece kol kesen bir hukuk sistemi gibi görüp şeytana karşı insanı Allah'ın yanında organize eden bir sistem olarak görmeyen anlayışın yapacak bir şeyi yoktur <gülüyor> bu tuza düşmek zorunda insan bunun için kardeşlerim bu beş şeye karşı bir kesinlikle geniş göğüslü Müslüman olup olmadığımızı test etmek zorundayız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen alkol kullansa bile bizim adamımızdır diye düşünmek zorundayız. Ve toplanma noktamız iman esaslarımızdır. Ayrıntılarımız değildir. Kur'an'ımızda toplanırız. Peygamberimizde aleyhissalatü vesselam toplanırız. Kadere imanımızda toplanırız. Ayrıntılarda toplanamayız. Bu ümmetin namazında kollarını yukarıda mı bağlıyor, şurada mı bağlıyor, sabah namazında kunut mu yapıyor, yapmıyor mu diye ayrım yapan her kim varsa o bu ümmetin parçalanma nedenidir o adam. Ya namaz gibi mukaddes bir şeye bakmıyorsun da ayaklarını ne kadar açtı, el alemin ayağına niye bakıyorsun ya? Camiye gelmek ve namaz kılmak kadar büyük bir işaret varken ayağını dört e, santimetre kare açacaktı, beş buçuk santimetre kare açtı diye, terzi misin sen, paça ölçüsü mü alıyorsun ya? Hayır, bu bir tuzaktı, şeytanın tuzaklarından birisiydi, ne yazık ki, nesiller olarak, bu tuzağa düşünüldü, aynı şekilde, Allah'tan af bekleyen, her Müslüman, mümin mümin kardeşini affetmesini becermelidir, Allah'ın sizi affetmesini sevmiyor musunuz ya? Siz de mümin kardeşlerinizi affedin diyor Kur'an-ı Kerim. Kin tutan, siyasi sebeplerle, ekonomik sebeplerle, kin tutan ve bu kini de, günlük tavrına, vesairesine aktaran Müslüman, bu bölünmenin, katillerinden birisidir. Dosya onun üstüne kalır kıyamet günü. Aynı şekilde, Müslüman olarak, gıybet ve nemimenin düşmanı olmak zorundayız. Bizim yanımızda bir Müslüman konuşulmamalıdır. Kim olursa olsun. Allah'a kalması gereken şeyleri biz oturumlarımızda çözmeye kalkmamalıyız. Ve şunu bilmemiz gerekiyor. Adem aleyhisselamdan beri insanlık tartışır durur. Müslümanı tartışır, gavuru tartışır. Herkes tartışır. Müslüman gavurla tartışır. Tartışarak bir sorunun çözüldüğünün örneği yoktur bu dünyada. Ne bir köyde, ne bir şehirde, ne bir devlette. Gelir bir güçlü vurur yumruğunu, tartışma biter. Çözüldüğü için değil, tartışacak kimse bırakmadığı için o. Dolayısıyla tartışarak sorun çözmeye ara vermek zorundayız. Allah çözsün diyeceğiz. Yapacak başka hiçbir şey yok. Tartıştıkça, yıpranıyoruz. Tartıştıkça ısınıyoruz. Her ısınma tutuşma ihtimalimizi yükseltiyor. Doğruyu söyler selamun aleyküm der çeker giderim. Hocanın talebesine anlattığı gibi ikna etmek istediğim bir Müslümana bir meseleyi anlatmamalıyım ben. Baktın ki soru sormuyor üstelik seni ikna etmeye çalışıyor doğru söylüyorsunuz selamun aleyküm deyip orayı terk etmek artık ibadet oldu artık ibadet oldu o hale gelindi çünkü çünkü internetten sonra cep telefonundan sonra alim olmayan kalmadı ki boşuna insanlar medreselerde diz çürütmüşler herkes alim herkes 4-5 kelime biliyor 4-500 cilt zannediyor onu Kur'an bilmeye bile gerek yok alim olmak için artık o hale gelindi. Dolayısıyla tartışmanın bir manası yok. Kardeşlerim bizim kesinlikle kardeşliğimizi, iman kardeşliğimizi ibadet görmemiz gerekiyor. Namazda konuşup, namazda kaşınıp sağa sola hareket yapmadığımız gibi de bir ibadetse onu zedelemeyeceğiz. Ve bir kuralımız daha var. O da şudur. Hatalı Müslümanın hatasına karşı çıkacağız. Kendisine değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlış iş yaptığında Halid bin Walid radıyallahu anh da ilgili nasıl dua etti? Halid'in yaptığından ben uzağım ya Rabbi dedi. Yanlışlıkla adam öldürdü çünkü. Haksız adam öldürdü. Halitten uzağım dese Halid'i kovardı o toplumdan. Halitsiz kalırdı. Ümmeti de ne yapardı o zaman? İçki içenin içkisinden değil kendisinden uzaklaşırdı. Yalan söyleyen yalan söylediği için onu tepelerdi. Yalan gene kalır ama. Alkol gene kalır. Hayır. Kötülük ne kadar olursa olsun o ve ben aynı dinin iman edenleri olduğumuz sürece onun hatasına ölesiye reddiyem olur. O ise benim kardeşimdir. Namazda nerede buluşursak kucaklaşırız. Kucaklaşırken de bak kucaklaştık diye senin haram düşkünlüğünden vazgeçtiğimi zannetme gene saldıracağım sana derim. Çünkü düşmanlığım senin faizi helal kabul etme neydi? Veya öyle zannetme neydi? Seninle bir alıp vereceğim yok benim. Şeytanla bile alıp vereceğimiz yok. Şeytanı dövme kampanyası yaptık mı hiç bugüne kadar ümmet olarak? Şeytanın pisliklerinden, vesvesesinden Allah'a sığınıyoruz biz. Kendisiyle ne aldım bana Allah yaratmış ben ne karışırım şeytana diyoruz. Kardeşlerim bu ümmet imanını, kardeşliğini korumayı ibadet kabul edecek, Kabe'ye zarar geldiği gibi kardeşliğimize zarar geldiğinde üzülecek. İkisi de olmasın diye uğraşacak. Aksi takdirde bunun kıymetini bilmeyenler olarak Allah parçalanmayı bize azap olarak tattıracak. Bizden önceki nesillere tattırdığı gibi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.